1890 numaralı konu, Saat radiyallahu anha'ın Hazreti Ali, Talha ve Zübeyre küfreden bir kişiye beddua etmesi ve arkasından bir devenin bu kişiyi öldürmesi, Sa'd radiyallahu anha, bir gün Hazreti Ali, Talha ve Zübeyre küfreden bir adama beddua etti, aradan çok geçmeden adamın devesi ürkerek onu sırtından attı, taşların üzerine düşen adam kafası parçalanarak öldü, Sa'd, radiyallahu anha, bir gün Hazreti Ali'ye küfreden bir adama bedda etti, Sa'd oradan henüz ayrılmıştı ki kudurmuş gibi gelen bir deve onu yere devirdi ve sonra da göğsüyle sıkıştırıp kemiklerini kırarak öldürdü, bunun üzerine orada bulunan halk Saad'ın arkasından koşarak, müjdeler olsun ey Saad, Doğan kabul olundu, dediler.